Auzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vessalamu ala eshrafil mursalin Muhammedin ibn Abdullah alayhi afdalus ve teslim, Alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celleye zatına azametine gücüne büyüklüğüne ve kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi hamdü senalar olsun. Gözümüzün nuru efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'e ehli beytine, ashabına, tabiuna, etba-u tabi'ine ve kıyamete kadar Rabb'lerini birleyecek peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet kardeşler bugün Allah nasip ederse isim ve sıfat tevhidinin inşallah dördüncü halkasında yine beraberiz. Geçenki derste hatırlayacağınız üzere ne yapmıştık? Birinci derste mukaddime işlemiş, ikinci derste ehl sünnetin güzide alimlerinin gerekse müfessirlerinin Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla bağlantılı olan hususlardaki görüşlerini yoğun bir şekilde ne yapmıştık? İşlemiştik. bunların nakiller yapmıştık. Ve en sonki dersimiz olan üçüncü dersimizde Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in isim ve sıfatlar ile alakalı olan sıfatlar ile alakalı olan Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlar ile bağlantılı kaidelerini yapmıştık. İfade etmiştik. Onlardan bazılarını zikretmiştik. Bazıları yeri geldiği zaman inşallah işleyeceğimizi söylemiştik. Fakat biraz önce de söylediğimiz gibi maalesef insanların içerisinde gerçekten Ebu Hanife ve İmam Ahmet bin Hanbel Maturidi de, İmam Malik ve İmam Şafii de Eşari mezhebindendi gibi ifadelerle hiçbir şekilde ilmiliğe ya da bir hakikate dayanmayan Ebu Hanife ve Ehl-i Sünnetin gücüde imamlarının bu bağlamda iftira yumanın içerisine alınmış olmasına inanan insanlar kardeş insan olarak ilme bir parça saygı duyan insanların bunu kabullenmiş olması mümkün değil. Yani Maturidi bir kere Ebu Hanife'den 300 küsür sene sonra yaşamış olan bir insandır. ve Bu bağlamda onlar ile bunların kendi aralarında hiçbir isim ve sıfatta bağlantıları söz konusu değildir. Daha doğrusu sıfatlarla alakalı olan hususlarda. Zira bildiğiniz gibi Ehl-i Sünnet bütün isim ve sıfatları Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya herhangi bir benzetme, benzeştirme, misal verme, keyfiyeti ya da mahiyetini sorgulamaksızın ispat ederken dediğimiz gibi ne yapardı? Maturidiye ve Eş'ariye, Küllabiyye'nin bir ek versiyonu olarak isimleri Allah Azze ve Celle'yi ispat eder ve sıfatlardan sadece ne yapardılar? Yedi tanesini ispat ederdiler. Bu anlamda bir parça Ebu Hanife ve Hanefi mezhebinin bu bağlamdaki görüşlerinden küçük bir nakil yaparak Allah nasip ederse diğer fırkalar hakkındaki bugün işleyeceğimiz konulara bir parça değineceğiz. Biz daha önce dedik ki zatın farklılığı nedir? Sonuç itibariyle Sıfatların farklılığını gerektirir. Biz Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında, hakkı ile onu ihata eden bir bilgi sahibi olmadığımız gibi Rabbimizin isim ve sıfatlarını da ihata edecek şekilde bir bilgiden muafız. O yüzden biz iman ederiz. Rabbimiz Seberreke ve Teala'nın kendisini ispat, kendisine ispat etmiş olduğu isim ve sıfatları ispat ederiz. Ve geçenki derste kaide olarak işlediğimiz gibi Rabbimiz Tebaleke ve Teala'nın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizi nef etmiş olduğu isim ve sıfatlarında ne yaparız? Onları nef ederiz. İşte bu bağlamda bakın kardeşler İmam Pezdevi aynen şöyle söylüyor. İmam Pezdevi ki bildiğiniz gibi Hanefi mezhebinin Usulul Pezdevi diye ma'lum ve meşhur bir kitabı vardır. Ve Hanefi mezhebinin en otoriter akide kitaplarındandır kardeşler. Hanefi mezhebinin en otoriter akide kitaplarındandır. Yine İmam Tahavi gibi. Biz bunlardan nakil yaptık. Bakın İmam Pezdevi diyor ki, ilim, tevhid ve sıfatlar ilmi, kanunlar ve hükümler ilmi olmak üzere iki kısımdır. Yani akide ilmi ve fıkıh ilmi olmak üzere iki kısımdır. Tevhid ve sıfatlar dediği, işte Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın uluhiyetinde ve rububiyetinde tevhidi, yine isim ve sıfatlarında tevhidi ve bu alanı işleyen ilim dalı, akide ilmi diyoruz biz buna, itikat ilmi diyoruz. İkinci ilim de diyor kanunlar ve hükümler. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın belirlemiş olduğu sınırlar, hudutlar, haramlar, helaller diyebileceğimiz ef'al mukellefin Ef diyebileceğimiz hükümler. Ve diyor ki İmam Pezdevi devamında kardeşler. İlk kısımda yani tevhid ve sıfatlar ilmi hususunda asıl olan şey nedir? Asıl olan şey kitaba ve sünnete sımsıkı sarılmak, heva ve bid'atten uzak kalarak kaçınmak ve sünnet, ehli sünnet ve cemaatin yoluna bağlı kalmaktır. Yani biz Rabbimizin isim ve sıfatlarıyla, uluhiyetinde ve rububiyetinde olduğu gibi isim ve sıfatlarında da hevaya uymayız. Hevamızın, kendi aklımızın belirlemiş olduğu şekilde onlara tevhile gitmeyiz. Ve bidatçilerin yapmış oldukları gibi onların teviline yeltenmeyiz. Ya da Rabbimizi bir şeye benzetmeyiz. Ya da Rabbimizin isim ve sıfatları hususunda örnek vermeyiz. Şunun gibidir demeyiz. Bilakis iman eder, ikrar ederiz. Geldiği gibi. Ve devamında diyor ki İmam Pezdevi kardeşler, işte diyor, hem bizim kendilerine yetiştiğimiz alimlerimiz bu yol üzereydiler. Yani bizim kendilerinin peşinden gelmiş olduğumuz Hanefi mezhebinin de en otoriter önde gelenleri işte bu itikattaydı. Ve devamla diyor ki, hem bizim selefimiz Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed ve onların ashabının yolu bu idi. Dikkat edin. Biz Ebu Muhammed'den bu hususta icma olduğunu, yani Allah Azze ve Celle'ye ayetler ya da hadisler doğrultusunda varid olmuş olan isim ve sıfatları vermenin icma olduğunu ifade etmesini aktarmıştık ikinci dersimizde. Ve yine Ebu Hanife diyor İmam Benzevi, bu konuda El Fıkhul Ekber adlı kitabını yazmış ve onda Allah'ın sıfatlarının ispatı yanında, Hayrın ve şerrin takdirinin Allah'tan olduğunun ispatını anlatmıştır. İşte bu sözüyle İmam Pezdevi iki bidatçı fırkıya reddiye veriyor kardeşler. Hangi fırkadır bunlar? Bir, Allah'ın sıfatları ispatı yanında. Yani Allah'ın sıfatları tevil eden, yok bu Allah'a yakışır, aklımıza bu yakışmaz, o yaratılmışa benzetilmez gibi iddialar ile Allah'ın sıfatlarını ve isimlerini tevil edenlere ve nef Reddiye vardır diyor. Reddiye veriyor. Bu testtir. Onlara uymaz ve Ebu Hanife ve diğerlerinin yolu bundan uzaktır diyor. Aynı zamanda hayrın ve şerrin takdirinin Allah'tan olduğunu ispatını anlatmıştır derken de insan oğlu kendi kaderini kendi biçer. Dolayısıyla kadercilere ne vardır? Burada reddiye vardır. Açık olarak İmam Tezdevidin işte belirttiği gibi Allah'ın isim ve sıfatları hakkında Ebu Hanife ve arkadaşlarının yolu budur. Ve mutezile ve başka gruplardan bu konu ve diğer bu konularda Ebu Hanife'nin izinden gittikleri ileri sürenlere gelince onların bu iddiaları emin olun ki iddiadan öteye geçmeyecek hiçbir şekilde doğruluğu olmayan bir husustur. Bakın İmam Tahavi'den kelime kelime aktarıyorum kardeşler. İmam Tahavi meşhur eseri Tahavi metni. Bakın İmam Tahavi bu hususta diyor ki kelime kelime aktarıyorum. Her kim ki Allah'ı beşer sıfatlarından bir sıfatla sıfatlandırırsa, yani Allah'ın sıfatlarını kullardan herhangi bir tanesinin sıfatlarıyla sıfatlandırır ve kullardan herhangi bir tanesinin sıfatına benzetirse, falancanın sıfatı gibi derse, doğrudan diyor İmam Tahavi küfre girer. Bakın ne diyor? Allah'ı beşer sıfatlarından bir sıfatla sıfatlandırırsa, yani beşerin sıfatı gibidir derse doğrudan ne yapar? Küfre girer. Ve devamla diyor ki memtaharhi her kim bunu yani bu hususu hakkıyla düşünecek olursa zaten fark eder. Hakkı görür. Kafirlerin sözünden uzaklaşır ve Allah'ın hiçbir sıfatı ile yaratılmışlar gibi olmadığını bilir. Özellikle Yahudi menşeli bir takım felsefi ekollerinin ortaya koyduğu gibi Allah'ı yaratılmışlara benzeten ki özellikle İslam camiası içerisinde İslam tarihi içerisinde felsefe ekolüne uymuş bazı tasavvufi kollarda biz bunu açıkça görüyoruz. O yüzden Muhittin İbni Arabi'nin Vahdet'in vücudunu açıkça görüyoruz. Allah'ın yaratılmış olanlarla bir olduğunu ve ayrı ve gayrı olmadığını yine Kallacı Mansur ben cübbenin içerisindeki Allah'tan başkası değildir derken vahdetil vücudu ifade etmiş ve Allah'a yaratılmışlar ile denk tutmuştur. İşte bu bağlamda İmam Tahavi onlar gibi bu metotlar ile Allah'ı yaratılmışların sıfatı ile eşdeğer kılanlar kafirlerdir ve bunun böyle olmadığını hakkı ile düşünenler bilir diyor. Ve devamla bildiğiniz gibi özellikle mutezile mezhebinin görüşünü takip edenler akıl ile Allah'ın gözükmesinin hem bu dünyada hem de öbür dünyada çünkü cevherdir derler. Gözükmüş olmasının mümkün olmadığını ifade ederler. O yüzden İmam Tahavi onlara reddiye vererek diyor ki kardeşler, cennet ehlinin Allah'ı görmesi, kapsamı, nasıllığı ve niceliği sizin haktır. Rabbimizin kitabının ifade ettiği gibi bir gerçektir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetinde ne diyor kardeşler? Doğrusu siz apaçık dünya hayatını istiyorsunuz ki kıyamet suresi. Ve 22. 23. ayetinde Rabbimiz o gün bir takım yüzler vardır ki parlamaktadır. İla Rabbiha nazırah, Rablerine bakmaktadırlar. Derken işte Allah'ın görüleceğinin ispatıdır der. Ve bu bidatçı fırkalarından uzağız der İmam Tahavi. Ve bakın ne diyor İmam Tahavi? Onun tefsiri Allah'ın bildiği ve kastettiği gibidir. Bu hususta Resulullah ve Vesselam'dan gelen bütün sahih hadislerde Efendimizin sahih hadislerinde dediği ve kastettiği gibidir. Biz bunları tevhile gitmeyiz, biz bunları yoruma gitmeyiz, aklımız almaz diye inkara gitmeyiz. Çünkü Mu'tezile ne yapıyordu kardeşler? Mu'tezile diyordu ki biz Allah görünür dersek, hani bugün Allah göktedir denildiği zaman hadiste geçtiği şekliyle, işte mekan vermiş oluruz, bize benzetmiş oluruz düşüncesi içerisinde kalanlar var ya, aynı onlar gibi. E, bu düşünceyi devam ettirin. O zaman Mu'tezile gibi Allah ahirette gözükmemelidir demeniz lazım. Neden? Çünkü Allah azze ve celle bu dünyada mekânda münezzeh ise o bir dünyada mekânda münezzehtir diyeceksin. O zaman Mu'tezile gibi yapacaksın. Allah'ın gözükmesi demek bir mekan içerisinde bulunmuş olması anlamına gelecektir şeklinde yorumlar yaparak inkar etmelisin. Ya tam Mu'tezili olacaksın ya da mehlûsûnat olacaksın. İkisi arasında olmayacaksın. Ve biz Rabbimiz böyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Siz Rabbinizi gecenin 14. gecede ayı gördüğünüz şekliyle Ayın payraklığını gördüğünüz şeklinde göreceksiniz diyerek Ayan beyanlarını yapmıştır Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam işaret etmiştir Biz iman ederiz Ehlüsünet ve Cemaat İmam Tahavi'nin dediği gibi Hanifi mezhebinde Ebu Hanife'nin İmam Muhammed'in ve Ebu Yusuf ile zuferler ve diğerlerinin naklini yaptığı gibi Allah'ın Resulü'nün kastettiği gibidir deriz diyor. Bizler bu gibi olan meselelerin, dikkat edin, yani Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ve bu gibi hususlarla olan meselelerin, hevamıza dayanan vehimler ve kendi görüşlerimiz ile teviline girmeyiz diyor İmam Tahavi. Kesinlikle teviline gitmeyiz. İstevadan kasıt istevladır, gökten kasıt işte şudur, ya da bundan kasıt budur, elden kasıt şudur demeyiz. Zira, bakın ne diyor İmam Tahavi? Dininde, Allah'a ve Resulüne teslim olan kişi müteşabihlerin ilmini onun alimi olan Allah'a bırakan kişidir ve ancak o kişi kurtuluşa erir. Müslüman teslim olandır. Teslim olduktan sonra Allah Azze ve Celle kendisine neyi ispat etmişse ispat etmek zorundasın. Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle neyi ispat ettiyse ispat etmek zorundasın. Ve ancak böyle yapanlar kurtulur diyor İmam Tahavi. İslam'ın ayağı diyor teslim olmak ve boğun eğmekle sabitleşir. Daha siz akide boyutunda teslim olduğunuzu iddia ederken, akabinde yok aman bu Allah'a yakışır, aklımız bunu kabul etmiyor, Allah'ın böyle bir ismi ve sıfatı olmamalıdır demeye başlıyorsunuz. Siz teslim oldunuz. Siz dinini Allah'a mı öğretiyorsunuz? Bu bağlamda teslimiyettir diyor. İslam'ın ayağı teslim olmak ve boyun eğmektir. Her kim ki bilinmesi mahsurlu bir meselenin ilmini elde etmek için bir arzu taşır da yani gücü yetmemiş olduğu bu gibi kaybı olan hususlarda iman edip ispat etmek yerine benzetmeksizin, teşbih etmeksizin iman etmek yerine kalkıp da bunların ilmine ulaşma adına gayret sarf ederse, teviline yerlenirse ve teslim olmak ile ikna olmaz ise o kimsenin diyor bu arzusu onun ile halis olan tevhid, saf ilim ve sahih iman arasında bir perde olur. O kişinin halis bir tevhid ile Allah'a iman ettiğini iddia edemeyiz. Saf ilim ve sahih iman sahibi olduğunu iddia edemeyiz diyor İmam Tahavi. Bu nedenle o kimse küfür ile iman arasında doğrulamakla yalanlamak arasında ikrar ile inkar arasında bocalar durur. O yüzden açık görürsünüz. Ya cehmiye gibi inkar edeceksiniz hepsini ya da ehl sünnet gibi ispat edeceksiniz. Mu'tezile kalkıp isimleri ispat edip sıfatları nefy ediyor. Eş'arilerle maturidiler kalkıp isimleri ispat ediyor ve sadece yedi tane sıfatı ispat ediyor. Arada niye bocalayıp duruyorsunuz? Ya hiç ispat etmeyeceksin ya da hepsini ispat edeceksin. O yüzden İmam Tahavir'in dediği gibi yani ikrarla inkar arasında böyle bocalar dururlar ve böyle yapanlar kurtulmazlar diyor. Asıl kurtulacak olanlar diğer türlü olanlardır. Ve diyor ki bakın Darus selam ehlinin Allah'ı görmüş olmalıkları hakkında Darus selam nakaseti nedir kardeşler? Cennettir. Cennete girecek olan cennetin ehlinin Allah'ı görme rüyatullah hususundaki vehimle kanaat sahibi olanlar ve teville yetenerek anlayanların İmanından bunlarınki farklıdır. Dolayısıyla vehim ve himme, kanaat ile teviline yeltenerek, Allah'ın isim ve sıfatları ile yeltenerek Allah'a iman hususunu ortaya koyanların imanı olması gerektiği gibi değildir diyor. Dolayısıyla bu türlü anlamların hepsinin tevili ve tevilinin terk edilmiş olması ve teslimiyetin mecbur olmuş olduğu mutlak bir gerçektir ve asli bir meseledir. Ve Müslümanların dini diyor. İmam Tahavi'nin yaşamış olduğu döneme kadar dikkat edin. Müslümanların dini şu ana kadar müteşabih meselelerde hep bu şekildedir. Ve İmam Tahavi de burada ne yapıyor kardeşler? Burada icmadan bahsediyor. Ve siz kalkacaksınız. Yok Ebu Hanife, Maturidi mezhebindendi. İmam Ahmet bin Hanbel Maturidi mezhebindendi. İmam Şafii ile İmam Eş'ari. Şey, i̇mam Malik, İmam Şafii, Eş'ari mezhebinden ne diyeceksiniz. Ya Subhanallah. Kulhatu burhanakum in kuntum sadikin. Doğrular iseniz delillerinizi getirilsene. Hel endekum min ilmin faturejihuhu lana? Elimizde bir delil mi var? Haydi çıkartın sana. Eğer doğrularsanız. Saf olan, temiz olan insanların itikatlarını farklı farklı söylemler ile kandırmayınız, saptırmayınız. Ehli sünnet bu minval üzerinedir. Ve İmam Tahavvi bakın devamlı ne diyor kardeşler? Her kim nefiden yani Allah'ı kullarının sıfatlarına ve tevil ile soyutlandırmayıp da Allah'ı yaratılmışlara benzetmek. Yine teşbih yaratılmış olanlara benzetmekle beraber Allah'ın sıfatlarını tevilden korunup kaçınmazsa dikkat edin İmam Tahavvi'nin çocuğu bu. Her kim Allah'ın isim ve sıfatlarını, sıfatlarını tevhile giderse, teşbihe giderse, şundan kasıt budur derse diyor İmam Tahavi, o kişi Hakk'a ulaşamaz. Bakın Hakk'a ulaşamaz. Çünkü Rabbimiz Celle ve Ala vahdaniyet sıfatları ile muttasıf, ferdaniyetin yani birliğinin hiçbir şeye benzememişliğinin yücelik makamında olan ve beşerden hiçbiri ile bir benzerliği olmayandır. Biz Rabbimizin sıfatlarını ona verdiğimiz zaman sonuç itibariyle nedir? Sonuç itibariyle bu yaratılmışa benzetmek demek değildir. Çünkü Rabbimiz her zaman ferdaniyet ve vahdaniyet ile birlik ile nedir? Mutasıftır. Ve o yüzden diyor ki Allah her türlü sınır ve hedefe ulaşmışlık erkan, aza gibi şeylerden münezzehtir. Ve Allah Azze ve Celle'ye biz bunları, Rabbimizi bildirir şekle bildiririz, mahiyete hakkında herhangi bir görüş ortaya koymayız. Bakın kardeş, bu İmam Tahavi'nin aktarmış olduğu nakildir. İmam Tahavi'nin aktarmış olduğu icmadır bu. Devam ediyoruz. İmam Pezdevi'den yaptık, İmam Tahavi'den yaptık. Ki Usulü Pezdevi'de, Usulü Pezdevi'nin üçüncü sahifesinde, yine herkese, Alauddin el-Bukhari keşfül esrar Şerhu Usulül usulü pezdevinin birinci cildinin yedinci ve sekizinci sayfasında İmam Pezdevi'den bunu doğrudan aktarıyor kardeşler. Doğrudan aktarıyor. İşte İmam Pezdevi'nin aktarmış olduğu husus bu olduğu gibi İbni Ebil İz el-Hanefi ki kendisi Hanefi mezhebinin alimlerindendir diyor ki bakın. Bakın Allah aşkına. Ebu Hanife'nin diyor, her kim, Rabbim gökte mi yoksa yerde mi bilmiyorum derse kafir olmuştur. Dikkat edin. Ebu Hanife diyor ki, her kim Rabbim gökte mi yoksa yerde mi derse bilmiyorum. Çünkü hadis vardır. Ayetler bunu ortaya koymuştur. O ayetleri teker teker Allah'ın izleyen ileriki derslerde işleyeceğiz. Özellikle İmam Zehebi'den nakiller yapacağız. Çünkü diyor Ebu'l-İz hanefi o Rahman olan Allah Arş'a istiva etti. Taha Suresi'nin 5. ayetinde Allah Azze ve Celle Arş'a istiva ettiğini söylüyor ki Arş diyor semanın üzerindedir. Dolayısıyla ben Rabbim gökte mi yerde midir diyeni Ebu Hanife ne diyor? Mümin olarak görmem diyor. Rabbim gökte mi yerde mi diyen kafirdir diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yine aynı şekilde o arşın üzerindedir. Evet birisi derse ki evet alemlerin Rabbi arşa istifa etmiştir bunu kabul ediyoruz ayette geçtiği gibi. Ama arş gökte midir yoksa yerde midir bilmiyorum diyen de kafir olmuştur diyor Ebu Hanife. Dikkat edin. İtikadınızı delillerden alın. Ve böyle yapan kişi Allah'ın gökte olduğunu inkar etmiştir diyor. Allah'ın gökte olduğunu inkar eden küfre girer diyor. Yine Allah el en üstündedir, en yukarısındadır. Ondan yukarıdan istenir, aşağıdan değil sözünü aktardıktan sonra Ebu Hanife bu noktaya şöyle diyerek işaret etmektedir. İbni Hiz, el hanefi aktarıyor. Ebu Hanife'nin diyor yoluna intisap edenler, edenlerden biz bunu inkar edeni hiçbir şekilde dikkate almayız. Birisi kalkıp da ben Hanefi'yim diyerek Ebu Hanefi'nin bu noktundan dışarı çıkarak Allah'ın gökte olmuşluğunu ispat, arşa istifa etmişliğini ispatın dışında bir görüşe giderse onun görüşüne diyor İbni Ebu'l-İz el-Hanefi, biz hiçbir şekilde aldırış etmeyiz. İnandıkları şeylerin çoğunda Ebu Hanefi'ye muhalif olan Mu'tezile ve başka gruplar kendilerini ona nispet etmişlerdir. Ne yazık ki Mu'tezile ve diğer gruplardan, ki maturidi bunlardandır, Ebu Hanefi'ye kendilerini nispet etmişlerdir, ama biz onların bu görüşlerine de aldırış etmeyiz İbn-i Ebu'l-İz el-Hanefi. Çünkü onların Ebu Hanife bir bağlantısı yoktur. İnandıkları şeylerin bir kısmında Malik, Şafii ve Ahmet'e muhalefet edenler de kendilerini bazen bu imamlara nispet edebilmişlerdir. Bakın Ebu Hanife'nin öğrencisi Ebu Yusuf kardeşler. Ebu Yusuf Allah'ın arşın üzerinde olduğunu inkar eden Bişr el Merisi'ye tövbe etmesini emrediyor. Dikkat edin. Bugün Ebu Hanife adına siz kalkıp insanlara neler aşılıyorsunuz? Ebu Hanife Allah'ın arşa istiva etmesi söz konusu değildir ayette geçtiği gibi. Onlar tevil etmek lazımdır. Bunlardan kasıt işte isti, hükmetmektir, istiladır diyen insanı Ebu Yusuf ne yapıyor? Tövbeye çağırıyor. Tövbeye çağırıyor ki bunu Abdurrahman bin Ebi Hatim ve diğerleri açıktan bize ne yapıyor aktarıyor. Aynı şeyi kitaplarımızda ne yapıyoruz görüyoruz. Ve İbni İbn İzzin işaret ettiği bu kıssa şu şekilde celal etmiştir. Bakın kardeşler. Ebu Hanife'nin başına gelmiş olan hususta şu kıssa gerçekleşiyor. Ebu Yusuf'un başına gelen. Beşar bin Musa el-Haffaf şöyle diyor. Bişr İbni el-Velid el-Kindi kadı Ebu Yusuf'a geldi. Ki Ebu Yusuf bildiğiniz gibi kadılık yapmaktaydı. Ve ona dedi ki sen beni kelamla ilgili konuşmaktan men ediyor. ne ediyorsun? Kelam ilmiyle ilgilenmekten sen beni ne ediyorsun? Ama Bişr el-Merisi ve Ali Gül Ehval bu konuda aynen benim gibi konuşmuşlar ve ileri geri laflar etmişlerdir. Ebu Yusuf dedi ki onlar ne diyorlar? O da dedi ki Allah her yerde de diyorlar. Dikkat edin. O da Ebu Yusuf'a dedi ki Allah her yerdedir diyorlar. Ebu Yusuf da dedi ki haydi gidin de onları bana getirin. Bunun üzerine Bişr İbni El Velid kalktı ve hemen peşinden Ali'ül Akval ve başka bir şeyh ki Ebu Yusuf'un huzuruna getirildi bunlar. Ebu Yusuf o kişiye baktı ve şöyle dedi eğer dedi sende edepli ve uslu bir yan olmasaydı yani bir parça şöyle vakarlı, edepli, uslu bir adam olarak seni görmeseydim, yaşı biraz ileriydi, muhakkak senin bir yerlerini iyice ağrıtırdım dedi. Sen Rahman olan Allah'ın arşa istivasını tevil ederek inkar ediyorsun. Peygamber böyle yapmıyor. Sahabesi böyle yapmıyor. Tabiun böyle yapmıyor. Siz ne adına bunları tevil ederek inkar ediyorsunuz diye, emin ol bir taraflarını ağrıtırdım diyor senin. Daha sonra Ebu Yusuf o kişinin hapsedilmesini emretti. <gülüyor> ve Ali'l-Ekval'i emretti, dövdürdü. Sokaklarda ibret olsun diye gezdirdi. Bunlar kelam ilmiyle uğraşıp Allah'ın isim ve sıfatlarını tevil edenlerdir diye Ebu Yusuf onu sokaklarda gezdirdi. Ve İbni Ebil'iz El-Hanefi'nin dediği gibi Ebi Hatim el Hasan İbni Ali Mihran yoluyla Beşşar bin Musa El-Khaffaf'tan bu rivayet bize aktarılıyor kardeşler. Aynı şekilde i̇bn temiye bu rivayeti aktarıyor. Ve Ebu Yusuf'tan bunun meşhur olduğunu ve İbni Ebi Hatim ve başkalar tarafından da zikredildiğini açıkça bildiriyor. İmam Zehebi, meşhur hadis imamı İmam Zehebi El-Uluv Lil'aliyyil Gaffar adlı kitabında kıssayı İbni Ebi Hatim rivayetinden de açıkça bu kıssayı bile naklediyor. Ebu Yusuf'un tevil eden adamı Dövdürdüğünü ve diğerini hapse attırdığını İmam Zehebi de aktarıyor. Bu hususta dediğimiz gibi açık olarak neyi görüyoruz? Bunu görüyoruz. Onların itikadı buydu. Her ne kadar bu rivayetin içerisindeki bazı bir şahıs hakkında konuşulmuş olsa da diğer Ehl-i Sünnet imamlarını ve Ebu Yusuf ya da İmam Muhammed'den ya da Ebu Hanife'den bunun aksine bir şey zaten İmam Pezdevi'nin dediği gibi aktarılmış değildir kardeşler. Ve bakın Ebu Hanife diyor ki, Allah yaratılmışların sıfatıyla nitelenemez. Allah'ın sıfatları kulların sıfatlarına benzemez. Gazabı ve rızası, bakın gazab ve rızayı Ebu Hanife ispat ediyor. Bugün söyleyin bize, maturidi ve eşarilerin zati ve subuti sıfatlar diye Allah'a izafe ettiği sıfatlarında gazab ve rıza var mı? Sayın bakayım, hayat, semi, ilim, basar, muhalefet, havadis, tekvin, sayın bakalım. Hepsini sayın, gazap ve rızayı görebilecek misiniz? Yoktur ki. Çünkü onlar Allah'ın gazap ve rıza sıfatı olduğunu kabul etmezler, tevil ederler. Böyle bir sıfatı yoktur derler. Ve Ebu Hanife diyor ki, Evet Allah yaratılmışlar sıfatıyla sıfatlanmaz. Onun gazabı ve rızası, onun niteliği bilinmeyen sıfatlarından iki sıfattır. Yani biz Allah'ın gazap ve rızasının mahiyetini bilemeyiz. Hakikatini bilemeyiz ama biz onu ispat ederiz. Ehl-i sünnet ve cemaatin görüşü budur. Allah gazap eder ve razı olur. Onun gazabı cezalandırması rızası da sevabıdır denilemez diyor. İmam Maturidi'ye ve İmam Eşari'ye göre önceki görüşünde, İmam Eşari'nin sonunda bu görüşünü reddettiğini, görüşlerinden dönümü söylemiştik. Ama o görüşleri hala baki kaldığı için onun ismiyle söylüyoruz. İmam Eşari'nin işte önceki görüşüne göre ve Maturi diye göre, Allah'ın gazabından kasıt nedir derseniz çünkü ayet ve hadislerde gadiballahu aleyhim Allah onlara gazab etmiştir diyor. Radiyallahu anhum ve radu ank Allah onlardan razı olmuş ve onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ne diyeceksiniz? Bakın Allah gazap etmiştir diyor ayetinde bunu ne yapacaksınız dediğimiz zaman Maturidiler bize derler ki Allah'ın gazabından kasıt ceza vermesi Allah'ın rızasından kasıt da sevap yazmasıdır. Yoksa sıfat olarak onun sıfatı değildir. Ve Ebu Hanife diyor ki biz onun kendisini nitelediği gibi nitelendiririz. O birdir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğulmamıştır ve doğrulmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. O kayyum, kadir, işiten, gören ve bilendir. Ki El-Fıkkul isimli eserin 52 ve 53. sayfasında bu aktarılıyor. Ve yine 62. sayfasında... Biz Allah Azze ve Celle'yi diyor Ebu Hanife kendisini kitabında tanıttığı şekilde bütün sıfatlarıyla hakkıyla biliriz. İşte Ehl-i Sünnet budur. Bütün sıfatlarıyla. Ve yine hiç kimsenin, dikkat edin kardeşler hiç kimsenin Allah'ın zatı hakkında kendinden bir şey söylememesi gerekir. Ancak Allah'ı kendini tanıttığı şeylerle tanımlayabilir. Geçenki derste işlediğimiz kaideleri hatırlayın kardeşler. Ne demiştik? Biz biz Allah kendisini ne ile ispat etmişse hangi sıfatları ve isimleri kendisi ispat etmişse ispat ederiz. Rabbimiz kendisini ve efendimiz Ali vesselam Rabbimizi hangi sıfatlardan soyutlamış ve nefyetmişse nefy nefret Allah ve Resulü susduğu yerde de susarız demiştik. İşte bu Hanifeli görüşü budur bakın. Ebu Hanife ehli sünnetin en güzide alimidir. Siz Ebu Hanife'nin adını kirletiyorsunuz. Ebu Hanife'ye zulmediyorsunuz. Tevhide yeteniyorsunuz. Akabinde kalkıp bu alimlerimizin isimlerini dillerinize doluyorsunuz. Keşke bilseydiniz. Ve diyor ki devamında ve Allah'ın hakkında kendi görüşüyle bir şey kimse söyleyemez. Kendi görüşüne göre böyle olur, böyle olmaz diye söyleyemez. İspatsa ispat, nefiyse nefiy. Ve alemlerin Rabbi olan Allah şanına layık olmayan vasıflardan yücedir, mukaddestir diyor. Ki Beyazizade, İşaratul Meram, Min İbaratil İmam isimli eserinin 149. sayfasında, Yine El Usulul Munife, Lil İmami Ebi Hanife isimli eserin 45. sayfasında, Yine Haşiyetü Esat Efendi'nin kitabı, isimli kitabın 28. sayfasında, Yine Haşiyetü Şehit Ali'nin yapmış olduğu Haşiye açıklamanın 16b bendinde, Bu nakilleri açıkça Ebu Halife'den görüyoruz. Siz hangi Ebu Halife'den bahsediyorsunuz? Hangi Ebu Halife'den bahsediyorsunuz? İşte ehl Sünnet ve Cemaat'in itikadı budur. Budur. Dolayısıyla kısa bir tekrar yapacak olursak kardeşler, kısa tekrar yapıp diğer fırkalara hafiften geçeceğiz. Kısa tekrarda ne diyoruz? Ehli Sünnet ve Cemaat'in Allah'ın isim ve sıfatları hususundaki kaidelerine gelince kardeşler, ehl sünnet ve cemaat, iban üzerine durur, Kur'an'da ve sünnette, Kur'an'da ve sahih sünnette ispat ve nefi hususunda ne gelmişse onları kabul eder. Allah'ı o isimler ile isimlendirir. Resulullah'ın Rabbimizi isimlendirdiği isimler ile isimlendirir. Allah Azze ve Celle'nin vasıflarını hayal ürünü olarak görmeyiz. Bizatihi varlıklarına inanırız. Ama varlıklarına inanmış olmak demek, haşa onları yaratılmışa benzetmiş olmak ya da nasıllığı hususunda görüş ortaya koymak şeklinde değildir. Nasıllığını bilmeyiz, hiçbir şekilde başkasıyla örneklendirmeyiz ve Rabbimizin bu isim ve sıfatlarını tahrif ve taatiyle gitmeyiz. Ne tahrif ederiz, ne de soyutlarız. Yine herkese. Kur'an'da ve sünnette Rabbimizi nefyeden, Rabbimizin zata hakkında nef olduğu sıfatları ve isimleri nef yederiz. Ki bunun örneğini bir, sonraki, bir önceki derse ne yapmıştık? Vermiştik. Ve bunun önüne yapmayız? Geçmeyiz. Evet, diğer fırkalara hafiften geçelim inşallah kardeşler. Diğer fırkalara geldiğimiz zaman. Evvela kardeşler, şunu biliyoruz ki, şu şekilde ifade edelim ki özellikle Allah Azze ve Celle'yi bu sıfatlardan soyutlayanlar diye bir başlık atacak olursak. Yani muattile, not alan kardeşler için söylüyorum. Muattile diye Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarından soyutlayanlar, gerek isimlerinden gerek sıfatlarından gerekse isim ve sıfatlarından. Diye soyutlayanlar dediğimiz zaman bunları iki gruba ayırıyoruz kardeşler. İki ekol halinde karşımıza çıkıyorlar. Bakın birincisi yazıyorum. Birincisi felsefe ekolu. Felsefeciler. Felsefeciler kendi içlerinde yine iki gruba ayrılıyorlar kardeşler. Birincisi açık felsefe. Ki buna aleni yani batıni olmayan. Felsefe diyeceğimiz felsefe çeşidi, felsefe ekonunun birinci kısmı, ikincisi ise batınlığı felsefe. Yani felsefe yaparken de özellikle insanın manevi olan unsurlarını dikkate alarak, el ile tutulmayan hususlarda görüşler ortaya koyarak ileriye gitmiş olan fırkalar. Açık felsefeci olanlara kimi örnek verebiliyoruz kardeşler? Mesela... Farabi bunlardandır. Meşhur felsefeciler ve bugün Batı'da da biliyorsunuz bilinir. Farabi bunlardandır. Ariston'un yolunu takip etmiştirler. farklı boyutlarda <gülüyor> felsefe ekolünü işlemişlerdir. Batınî felsefeciler ise kardeşler ikiye ayrılırlar. Batini felsefeciler iki grupturlar. Bunlar şu şekilde zikredeceğimiz gibi. Batınî felsefeciler birincisi Mesela İsmailiye ve Rafizi düşüncesinde olan sapıklar Bunlar Allah Azze ve Celle'yi bu tür isim ve sıfatların hepsinde soyutlarlar İsmailiye, Rafizi'ler Yine meşhur İhvanus Safa isimli olanlar Batini felsefenin ikinci konuda kardeşler Vahdedi vücuda inanan Ve Yaratılmış olanların hepsinin bir olduğunu dolayısıyla bu isim ve sıfatların da Allah'ın bir parçası olduğunu böyle isimlendirme ve sıfatlamaya gidilemeyeceğini söyleyen sufiler kim gibi İbn Arabi ve İbn Siren gibi bildiğiniz gibi bir Arabi ve İbn Siren gibi İbn Sebein İbn Siren demiş İbn Sebein gibi bu gibi düşüncede olanlar felsefe ekolüne gitmiş olanlar da. Batın olarak Allah'ı her türlü şeylerde soyutlamış ve vatid-i vücuda inanmışlardır. Haşa her yaratılmış olanın Allah olduğu düşüncesindedirler. Buna Hristiyanlardan ve Yahudilerden daha da beterdir der. Bu muattılanın ilk kolu dedik kardeşler. Ne demiştik? Muattılanın ilk kolu var felsefe ekolu. İkinci kolu var kardeşler. Kelamcılar diyeceğimiz kol. İkinciler kelamcılar. Yani Allah Azze ve Cili isim ve sıfatlarından soyutlayanların ikinci kolu kelamcılar grubu. Bu kelamcılar içerisinde kimler sayılır kardeşler? Bakın yazıyorum. Not alan kardeşler inşallah alsınlar. Birincisi Cehmiye. Cehmiye mezhebi. İkincisi kardeşler Mu'tezile mezhebi. Üçüncüsü Kullaviye mezhebi. Dördüncüsü Eş'ariler. Eş'ari mezhebi. Ve beşincisi Maturidi mezhebi. Bunlar kelamcılardır. Eş'ariye ise kendi içerisinde ikiye ayrılıyor kardeşler. Önceki eş'ariler ve sonraki eş'ariler diye. Aradaki farkları anlatacağız Allah nasip ederse. Aradaki farkları anlatacağız. Şimdi bu Tevile gidenler Allah'a isim ve sıfatlarında bir çeşit ya da toptan, fark etmiyor, soyutlama yöntemine başvurmuş olanlar. Bunlar onların isimleri kardeşler. Niteleyebileceğimiz şekilde. Peki bunlar hangi metoda başvurarak Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarından soyutlamışlardır? Şöyle diyelim, tatildeki mezhepleri yani gidişatları nedir bunların? Tatildeki gidişatları. Şudur, birinci yol kardeşler, tebdile giderler. Tebdile giderler. Ki tebdil ne demektir? Değiştirmek demektir. Tebdil iki çeşit olur kardeşler. Tebdil iki çeşittir değiştirmek. Bir, vehim ve hayal usulü reddetme şeklinde. Yani bunlar bir vehimdir. Bunlar bir hayaldir. Yani Allah Azze ve cenab bu isim ve sıfatların herhangi bir şekilde mevcudiyeti söz konusu değildir. Bunlar beyinde oluşmuş hayallerdir sadece. Derler. Bu da yine felsefecilerin düşüncelerinden etkilenmedir. Birincisi tebdiyle yani değiştirmeye giderken işte Allah'ı isim ve sıfatlarından soyutlarlarken kardeşler yine başka hangi çeşit değiştirmeye başvurmuşlardır? Tahrif ve tevil Dikkat edin Tahrif Tahrif ve tevil İşte tevilin tahrif olduğunu Tevilin bu anlamda reddedildiğini Ayetle ne yaptık ifade ettik Ve ehli sünnet alimlerin bunu reddettiğini Ortaya koyduk Yani tevile giden. sonuçta tevil nedir Değiştirmedir kardeşler Yani Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam gökte olduğunu Mesela Allah azze ve celle için gecenin son üçte birinde iner diyor Resulullah nasıl iner bilmiyoruz ama buna iman ediyoruz. Rabbimize yakıştığı şekliyle. Bu kadar bitti. Biz bunu değiştirmiyoruz da. Biz bunu ispatla ediyoruz ve tevhinere gitmiyoruz. Ama onlar ne yapıyorlar? Yok inişinden kasıt, efendim emrinin inişi, rahmetinin inişi, mağfiretinin inişi gibi tevil ederler. Sonuçta bu bir değiştirmedir. Aslından çıkıştır bu. Ya da Veca e vel saffe. Rabbin gelmiştir ve melekler de saf saftır mahşer günü. İşte hükmü gelmiştir şeklinde. Yani doğrudan ne yaparlar bunlar? Tevil ederler. Tevil aynı zamanda bir tebdildir diyoruz. Bu birinci çeşit. Tatile gidiş yöntemleri kardeşler. Peki başka hangi çeşit? Bir de ikinci grup var kardeşler. Onlar da teçhile giderdiler. Teçhil. Peki teçhil ne? Teçhil cehaletten gelir kardeşler. Yani bilmemek ayağına takılmak. Yani bilmemezlik. Bunlara aynı zamanda tefvit de denilir. Açıklıyorum şimdi ne anlama geldiğini. Bunlar derler ki biz bunların hakikatini bilemeyiz. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarının hakikatini bilemeyiz derler. Bu da yine aynı felsefe ekolü ve kelam ekolüne uymuş olanların tatile gidiş yöntemlerinden bir tanesi. Yani hem te bazen tevvil yaparlar, bazen tebdil yaparlar, bazen vehim ve hayal derler, bazen de şunu söylerler. Hatta burada, e bir hoca efendi açıkça sormuştu, tev tevvit için ne diyorsunuz diye. Biz de demiştik ki tevvit, mantıksız bir şeydir. Çünkü tevvit ve nedir? biz anlamayız, biz bilmeyiz. Yani, Hani diyor ya Rabbimiz innal lahe semiun alim. Allah işitendir. Bilendir. Şimdi adam diyor ki biz bunu bilmiyoruz. Yani ne manasını biliyoruz ne kendisini biliyoruz. Dolayısıyla şunu demek istiyor. İnnal laha ki Allah semiya. Yani Arapçadaki işiten anlamını almıyor. Onu da diyor ki onun şudur. Bu sin mim ayin bitti. E alim, peki alim nedir? O da ayın, la, mim'dir. Allah Allah. Peki basir ne? Be, saat, ra'dır. Allah Allah. E peki el kahhar ne? Kaf, ha, -ra'dır. Biz bilmeyiz bunları derler. Bilmiyoruz. Bu kadar bitti. Halbuki İmam Malik'in düşüncesi ve Ehli Sünnet'in düşüncesi neydi? Bunu reddiyeydi. O yüzden İmam Malik'in düşüncesinde neydi? İmam Malik'e soru sorulduğu zaman diyordu ki el istiva'u ma'lum. İstifa malumdur, biz biliriz istivanın kurulma olduğunu. Ama biz keyfiyetini bilmiyoruz. İniş bizim tarafımızdan malumdur. İnmek ne anlama gelir biliriz. Ama keyfiyetini bilmiyoruz Rabbimiz için nedir? Elin biz normalde anlam olarak anlamını biliyoruz. Ama Rabbimizin eli anlamı yoktur. Yani nasıllığını ve keyfiyetini bilmeyiz. Sadece ispat ederiz. Bu kadar açık ve net bunu anlamazlar. Ve kalkar derler ki işte... Peki Allah olan Allah Azze ve Celle'nin e, Gadiballahu Aleyhim Nedir? Allah gazap etmiştir. Bu sıfat için ne diyeceksin? Derler ki o da şeydir. Gayın, dat bedir. Bitti. Allah Allah. E peki Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. O Allah ki Rahmandır, Rahim'dir. Rahim için ne diyorsun? Esirgeyen. O Allah'ın ismidir. Biz bilmeyiz derler. Yani Rahim de demeyiz Allah'a. O biz bilmeyiz. O Rahamim'dir derler. Yani bu çeşit yöntemler ile Allah Azze ve Celle'nin ne yaparlar kardeşler? İsim ve sıfatlarını nefye giderler. Taatiyle giderler, soyutlarlar. Ha, hangi metotlarla yapıyormuşlar kardeşler? bunu? Tekrar ediyoruz. Bir, tebdil metodu. Tahrif ve tevil metodu. Vehim ve hayal meslekine düşmüş olan felsefecilerin. Ve teçhil metodu biz bilmeyiz. Anlamlarını bilmeyiz metodu. Bu metotlardan herhangi birisine tutunurlar. Şu yukarıdaki saydığımız kişiler Gerek felsefeciler Açık ve batıni felsefeciler Gerekse kelamcılar Cehmiye, Mu'tezile, Küllabiye, Eş'ariye ve Kimi hepsini Kimi bir kısmını Kimi bazısını Ne yaparlar? Bu metotlar ile nefk ederler. Bunu şayet inşallah kafanızda Çok güzel bir şekilde canlandıracak olursanız Allah'ın izniyle ne yaparsınız? Daha güzel bir şekilde kavrayabilirsiniz ki Allah nasip ederse inşallah internet sayfamızın ilmi yazılar isimli bölümüne bunu bir şematik olarak yani muattılanın kısımları ve tatile gidiş yöntemlerini sadece bir iki sayfalık bir şekil ve tema olarak sayfamıza inşallah yükleyeceğiz. Oradan da şayet bakacak olursanız belki çok daha güzel bir şekilde algılama imkanına sahip olabilirsiniz. Yine biz bunları derecelendirecek olursak kardeşler, yani Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarından soyutlayanları diyelim ki derecelendireceğiz. Nasıl derecelendiririz? Deriz ki bir, bunların gulatları vardır. Gulat demek kardeşler, belki bazı kitaplarda ilmi kitapları okuyan kardeşler özellikle rastlarlar. Gulat aşırıya gidenler. Yani tefritin öbür tarafına gidenler, aşırıya gidenler. Mesela tatilde Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarından soyutlama hususundaki tatilinde, Bazıları vardır ki kardeşler Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın tüm isim ve sıfatlarını nefk ederler. Yani Allah vardır bitti. Ne bir isim verirler ne bir sıfat verirler. Hiçbir şey yok. Çünkü isim dersek farklı olur. Sıfat dersek farklı olur. Farklılıklar iki ilah demektir. İşte isim ve sıfatlar sayısınca ilah anlamına gelir. O yüzden ne isim ne sıfat hiçbir şey yoktur derler. Ve özellikle Özellikle kardeşler Cehmiye, bakın Cehmiye ve i̇bn Sina düşüncesinde olanlar bu kanaattedirler. Cehmiye ve i̇bn Sina ve onun yoluna uyanlar Allah Azze ve Celle'nin hiçbir ismi ve sıfatı yoktur derler. Bütün isim ve sıfatları bunlar nefke derler. Yine bunlara uyan karamitiler vardır kardeşler ki onlar da biz bilmeyiz diyerek yine hiçbir ispat ve hiçbir nefi de yapmazlar. Dikkat edin nefi dahi yapmıyorlar. Yani Allah şudur ya da şu değildir. Allah böyledir ya da değildir dahi demiyorlar. Karamiteler. Yine mesela hallacın metodu. Hallacın mensuhu var ya. Hallacın metodu nedir? La Laedriye metodu. Yani biz bilmiyoruz anlamında ne ispat ne nefi derler. Sadece susarız derler ve... Çünkü yaratılmış olanların bir bütün olduğunu söyleyerek sıfat ve isimlerin onun içerisinde var olduğunu söylerler. Biz bilmeyiz. La edriye. Ve kimileri de vardır ki genel ispat vardır, genel nef vardır derler, ileriye gitmezler. Bunlar taatilde aşırıya gidenler. Yani isim ve sıfatları Allah'tan soyutlayanların aşırıya gidenleri kimler kardeşler? İşte cehmiye olsun, karamiti olsun, hallatçılar olsun, bunlar olsun. Yani Eş'ariler ve maturidiler aşriye gidenlerden değil. Mu'tezile de bunlar gibi aşriye gidenlerden değil. Bunlar bir, komple isim ve sıfatları reddedenler. İkinci bir grup kardeşler derecelendiriyoruz ya hani Allah azze ve celle isim ve sıfatlarını soyutlayanları derecelendiriyoruz ya. Allah'ın isimlerini ispat ederken tüm sıfatlarını nef yedenler. Bunlar ikinci grup. Yani Allah'ın bütün isimleri vardır. İspat ederler. Allah işitendir, bilendir, görendir, kahhardır. Alçaltandır, intikam alandır. İşte Esmaül Hüsna gibi Rabbimizin isimlerinden sayın Rab'dır. Ama sıfatların tümünü nefkederler. Sıfatların tümünü nefkederler. Bunlar kim kardeşler? Bunlar Mutezile mezhebi yine Rafizilerin bir kol, bir kolu. Şia'nın imamiye mezhebi, zeydiye mezhebi ve hariciler bu, konu, bu kanaatteydiler. Hariciler de böyle diyordular. Yani bütün isimleri Allah'a verirler fakat sıfatı vermezdiler. Yani Allah'ın rahmet sıfatı yoktu, rahim sıfatı yoktur, gazap sıfatı yoktur, rıza sıfatı yoktur, sevmek sıfatı yoktur. Bunların bütün sıfatları reddederdiler. Ama isimleri ne yaparlar? İsimleri verirler. Ha ikinci grup isimleri veriyor fakat sıfatları nefk ediyor. Yine bir üçüncü grup var ki kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin zatî isim ve sıfatlarını ispat ediyor. Fakat Rabbimizin ihtiyari olarak kendi dilemesine bağlantılı olan isim ve sıfatlarını nefk ediyorlar. Dikkat edin. Küllabiye mezhebi kardeşler ve eşarilerin öncekileri bu düşüncedeydi. Hani dedi ki eşarilerde iki ayrılıyor. Küllabiye mezhebi ve önceki eşariler, mütekaddimin eşariler diyorlar ki Allah'ın isim ve sıfatları vardır. Biz bunları veriyoruz. Evet. Ama Rabbimizin dilemesine bağlantılı olan sıfatlarını ne yapıyorlar? Reddediyorlar. Fiili sıfatlar. Ne gibi? İşte nüzul sıfatı, istiva sıfatı, gazap sıfatı, Rabbimizin dilemesine bağlantılı olan sıfatları. Bunları nefye diyorlar, bu tür sıfatları yoktur diyorlar. Bu küllabiye, yani küllabiye üçüncü derecelendirmede, üçüncü konuma sokacağımız bir yaklaşım içerisinde. Dördüncüsü ne kardeşler, dereceledilecek olursak? Dördüncüsü isimleri ispat ederler, yani Rabbimizin isimlerini ispat ederler ve sadece yedi sıfatı ispat eder, yedi sıfatın dışındaki tüm sıfatları nef Bunlar kimler? İşte muteakhirin, eşarilerin sonrakileri ve maturidiler. İmam Maturidi ve diğerleri bu kanaattedirler. Onlar Allah'ın isimlerinin hepsini ispat ederler ama sıfatlara gelince sadece yedi tanesi. Ne bunlar? Hayat, ilim, semi, basar, kudret, kelam, irade. Sadece bunu sayarlar. Hayat bir, ilim iki, semi üç, basar dört, kudret beş, kelam altı, irade yedi. Bunun dışında başka hiçbir sıfatı yoktur derler Allah'ın ve hepsini nefye derler. Derler ki geride kalan hepsi bunun içindedir. E mesela rahmet sıfatı, rahmet sıfatı irade anlamındadır derler gazap sıfatı o da iradenin içerisindedir derler. Ve bu görüşe giderler. Ne yaptık kardeşler? Dört kategoride bunları derecelendirdik. Cehmiye, Mutezile, Küllabiye, dördüncü olarak da Eş'ari ve Maturidiler. Buraya kadar inşallah anlaşıldı mı kardeşler? Yani keşke yüz yüze bakıyor olsaydık ya da bir tahta olmuş olsaydı tahtaya bakarak açıklamış olmak belki çok daha güzel olurdu. Ama Allah'ın izniyle bunda da inşallah fayda mülahaza ederiz. Şimdi açıyoruz kardeşler bunları açıyoruz. Yani bu fırkaya ve bu fırkalaşmış olan bidatçilere ön ayak olan düşünceleri ve metotlarını açıyoruz. Ve felsefecileri işleyeceğiz. Ondan sonra kelamcılar diyeceğiz. Hani dedik ya. Muattıla, yani Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarından soyutlayanlar iki grubu olur. Bir, felsefeciler. Şimdi felsefecilere bakıyoruz. Kimmiş bunlar? Felsefe nedir? Felsefeciler kimlerdir? Onların tanımlarını yapıyoruz. Ta ki iyi anlayalım. Felsefe kardeşler, Arapçalı özellikle hikmetle iştigal eden ve hikmeti menheç edinenler ve akılları ile varlık hususunda akıl yorarak bir metot Uygulayanlara verilen gelen isimdir. Felsefeciler denildi mi hikmetle iştigal adamlar denilmiştir onlara. Tabi buradaki hikmetten kasıt Kur'an ve sünnetin değil. Onların kendileri yaptıkları yani ince düşünen insanlar anlamında kullanmışlardır felsefecileri. Bunlar alabildiğine zındıkla gitmişlerdir çoğu. Peki bunlar nedir? Allah'a olan imanları mutlak olarak varlığına, imanın ötesine geçmez kardeşler. Mesela Aristoteles'ten sapık da bunu görürsünüz. Aristo felsefeci olarak Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığını düşünmüş, Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini kabul etmiş, yaratıcılığını kabul etmiş, evet şüphesiz ki bu var olan dünyayı bir yaratan vardır demiş ve ondan sonrasını bırakmıştır. Sadece Allah'ın var olduğunu kabul etmenin ötesine geçmez bunlar. Ve onlar da zihinlerinde hayali olarak var ederler. Hakiki olarak değil. Bir vardır derler. Başka? Emin olun ki felsefeciler yalan silsilesine uymuş insanlardır kardeşler. Çünkü felsefecilerin üzerinde ittifak ettikleri şey nedir biliyor musunuz? Felsefecilerin üzerinde ittifak ettikleri şey sadece budur. Bunun dışında felsefecilerin hepsi ayrı ayrı görüşte birbirlerini yalanlamışlardır. Peygamberler öyle mi? Felsefeciler silsiletul mukezibin birbirlerine yalancı yalandıyan halka oluşturmuş olanlardır. Peygamberler, enbiyalar, rasuller silsiletul musaddikin birbirlerini doğru Başka nedir bu felsefeciler kardeşler? Bunlar Allah'a vacibül vücub ismini verirler. Vacibül Vücub ismini Allah'a bulan bunlardır. Yani mutlak varlığı söz konusu olan ismini verirler. Akıllarında Allah hakkında farklı sıfatlar terkibi gerektirir derler kendilerince güya. Yani Allah'ın farklı sıfatları varsa farklı farklı Rabler anlamına gelir bu. Ve dolayısıyla sıfatları müfatları olmaz derler. Halbuki bu saçmalıktır. Biz bir önceki dersimizde işlediğimiz şekliyle var olan şeyin sıfatının olması gereklidir. Akıl da bunu gerektirir dedik. Güya aklınızı kullanıyorsunuz ama akılsızlığın en uç sınırında geziyorsunuz. Ve derler ki bu felsefeci zındıklar, hani Enam suresi 59. ayetinde Rabbimiz bildiriyor ya, Allah azze ve celle cüz'i şeyleri bilmez. Yani büyükleri yaratır, küçükleri bilmez. Mesela Aristotelin kafir Allah'ın dünya yarattığını ve yarattıktan sonra boş bıraktığını söyler. Mesela bu felsefeciler melek ve şeytana inan inanmazlar kardeşler. Bakın bu ilmin güzelliğidir kardeşler. Şu anda bizim köyde dahi, Türkiye'de dahi ve İslam ülkelerinde, başka yerlerde de dahi güya Kur'ancılık adına felsefeye kurban gitmiş olan bu insanları açık açık görün nereye gittiklerini. Biz onlara siz Ehl-i Sünnet'in yolundan çıktınız. Siz Kur'an bize yeter derken mu'teziliye uydunuz. Mu'tezile'nin felsefi kelamlarına uydunuz ve sapıklığa gittiniz derken bizim uyaranlara bakın diyoruz ki felsefeciler aynen şunu söylediler ve emin olun bizatihi ben kendim bizim köyde böyle bir insanla konuştum. Melek ve şeytan hakikat olarak yoktur diyordu. Bu felsefecilerin görüşüdür biliyor musunuz? Felsefecilerin görüşü. Onlar meleğe ve şeytana inanmazlar. Derler ki melekten kasıt iyi akıldır, insanın iyi huylarıdır. İşte şeytandan kasıt da insanın kötü aklıdır ve kötü huylarıdır. Allah Allah. Peki peygamberin durumu nedir diye sorarsanız bunlara derler ki pe peygamberin durumu konsantrasyon meselesidir. Peygamberler öyle kabiliyetli, akıllarını öyle kullanan insanlardır ki adeta karşılarında şekil çıkacak kadar konsantre olabilen insanlardır derler. Bu felsefeciler. Meleklere ve şeytanına inanmaz bu felsefeciler. Onlar mesela Allah'ın kelam sıfatına inanmazlar. Kitaplarını inkar ederler. Peygamberler için ruhani durumdadırlar onlar derler ve onlara göre bakın kardeşler onlara göre felsefecilere göre şu üç özelliği elinde bulunduran kişi peygamberdir. Yani kim şunu becerirse o peygamber olur. Hani yorum getirecek ya herifi ne oğlu. E, peygamberler gelmiş Allah Azze ve Celle peygamberleri göndermiş kurban olduğun. Peki bunlara diyoruz ki en şaşkınlar bu peygamberler için ne diyeceksiniz? Onlar diyecekler ki üç tane haslet var bunu kim yaparsa peygamber olur. Neymiş o hades gücü? Bir, hades gücü. Yani dengeli olan sınırı anında anlama kabiliyeti, vehim kabiliyeti. İki, tahayyül ve tahyil gücü. Yani kendisinde bir takım nurani şekilleri hayal eder ve onlarla konuştuğunu ve bunu da diğerlerine aktardığını hayal eder. Bu kapasite kim de olursa. Ve... Üçüncü olarak tasarrufları ile nefsinden soyutlanma gücü. Yani çalışa çalışa kendi hareketleri nefsinden soyutlanmış ve başkalarına tesir etme gücü. Kim de bunlar olsa bu peygamberdir derler. Ve bu o yüzden onlar derler ki peygamber peygamber genele gelen açık filozof, genele hitap eden açık filozof, filozof ise özelle ilgilenen peygamber derler. Yani filozofçular da çok iyi düşünürler ya, hani bugün tasavvufçuların işte Evliyalar Sultan dediği Muhittir'i bile Arabi Aristoyu Allah'tan üstün görüyordu ya, işte bu, derler ki peygamber genele hitap eden filozof, felsefeci de, filozof da özeliyle ilgilenen peygamberdir. Fark eden bir şey yoktur derler. Bunlar felsefeciler kardeşler. Ve diyoruz ki felsefe ekolü iki temel direk üzerine durur. Nedir bunlar? Bir, bütün ilimlerde asıl olan felsefecilere göre nedir kardeşler? Dikkat edin, buraları iyi anlayacağız ki Allah'ın izniyle ileride onların tevillerine ve taatillerine ya da teşbihlerine ve temsillerine reddiye verirken buna çok iyi anlayalım. Felsefecilerin üzerine dikildikleri iki tane temel direk vardır kardeşler. Bir, bütün ilimlerde asıl olan derler insan aklıdır. Bu İslam'da batıldır. Neden? Çünkü biz özellikle ilmin kaynaklarını ifade ederken ne diyoruz kardeşler? Bir nakil. Allah'ın gönderdiği kitaplar, peygamberler. Sonra akıl, sonra selim hisler. Yani insanın dokunması, görmesi, işitmesi, duyması gibi sağlam hisleri diyoruz. Aklın ve selim hisleri şaşırma ihtimali vardır. Sahih olarak hadisin ya da vahyin naklin yanlış ihtimali yoktur. Ama bunlar temel unsur olarak felsefecileri aklı alırlar. Ve vahyi iptal ederler. İkincisi kardeşler onların ilmi gözüken ve hissedilen hususlar ile sınırlıdır. Gayba imanı reddederler. Ve dolayısıyla her gördüklerini her duyduklarını ya da her kavramlarını mutlaka gözüken ya da hissedilen hususlara kıyaslarlar. Biz diyoruz ki işte sizin tabiri caizse yanlışa düştüğünüz yer burası. Allah azze ve celalinin ele Allah azze ve Celle el yüz ispat edilirken siz yaratılmış olan ve mutlaka gözüken ve hissedilen el ya da yüzlere kıyaslıyorsunuz. Böyle değil, bu felsefecilerdir. Biz gaybi olan el ve yüzü ispat ediyor ve bırakıyoruz. Nasıldığını bilmiyoruz ki. Bunlar felsefeciler kardeşler. Ne dedik? Yani kafamızda kalsın diye tekrar ediyoruz. Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarında soyutlayanların birinci grubu felsefeciler. Felsefeciler de bu gözümüze çarparken kelamcılara geliyoruz. Kelamcılar kimler kardeşler? Vaktimiz bir saat olmuş. İsterseniz burada keselim. Bir sonraki derse onları açıklamaya devam edelim inşallah. Kelamcılar kim kardeşler? Kelamcılar da genel tariflerini yapalım. Kelam, mes kelam ilmine uyup da mezhep oluşturmuş olanların gidişatlarını inşallah ve inanç metotlarını ile beraber bir sonraki derse Allah'ın izniyle işleyelim. Kelamcılar dedik kardeşler. İkinci grup Kelamcılar. Bazı hususlarda felsefecilerin yoluna uymuştur bu kelamcılar. Çünkü birçok meselede akli metotları bunlar kendilerine yapmışlardır? Menheç edinmişlerdir. Ehl-i Sünnet bunu reddetmiştir. Yine bu kelamcılar mantık ve kelam kaide ve yöntemlerini felsefecilerden almışlardır. Bakın bunu unutmayın. Mantık ilmini, kelam ilmini, kaide ve yöntemlerini felsefecilerden almışlardır. Ehli sünnet böyle bir şey bilmezdi ve itibar dahi etmezdi. O yüzden <gülüyor> Kur'an mahluk mudur, değil midir düşüncesi ortaya atıldığı zaman bir grup mahluktur derken, bir grup değildir derken Ehli sünnetin takip ettiği yöntem nedir? Bunlara itibar etmemektir. Peygamber, sahabe, tabiun, ilmin aslını almış olanlardı. Kur'an ilmin kaynağıydı. Ve onlar böyle bir şey ortaya koymuyordular diye bunlara itibar etmiyordular. O yüzden Kur'an mahluktur demeyen Ebu Hanife'yi halife, me'mun işkence altına alacaktı. Yani sünnet, maltık ve kelam ve kaidelerini yöntemlerini almamıştır. Sakındırmalarının delillerini de Allah'ın izniyle bu hüsnüyle de işleyeceğiz. ileriki derslerde İnşallah işleyeceğiz. E bu Yusuf diyecek ki bir insan, bir insan alim olsa ve dese ki ben öldükten sonra bütün kitaplarım alimlere mirastır ve yer yüzündedir kelamcılardan başka hiç kimse kalmasa mantık ve kelam ilmiyle uğraşanlar ilim ehliyene konulup onlara kitapları verilmez diyor. Ama bugün mantık ilmi, kelam ilmi işlerini biliyorsunuz. Ve İslam ülkelerindeki ilahiyatlarda yani bugün Türkiye'de ilahiyatta işlenen nedir? Yani ilahiyata açanlar Türkiye'de ilahiyatta ehl-i sünnet akidesini mi işlettiler? Hayır. Mantık ve kelam ilmini işlettiler. Mantık ve kelam ilmi şu anda da yine imatip dizilere dahil olmak üzere. Allah Azze ve Celle yüceliği bahsediyor ki kelam ilminin metotları kullanılır. Bunlar işlenir. Mantık ve kelam kaideleri öğretilir. Hatta İstanbul'daki malum olan oluşum ki tasavvufi oluşum biliyorsunuz. Bizatihi ben kendisinden duydum. Şu kulaklarımla konuşuyordu, camide vaaz ediyordu. Ben bir 10-15 dakika dinledim. Emin olun bakın şöyle diyordu kardeşler. Peygamber hadisinde şöyle dedi. Kur'an ilmini, hadis ilmini, kelam ilmini, ve mantık ilmini öğrenin. Ve bu da diyordu bizim medresemizde vardır. Yazıklar olsun dedik. Tabi o zaman biraz daha gençtik. Çok fazla detaylı bilgimiz de yoktu. Siz Allah'ın Resulü Aleyhi Sıratü Vesselam nasıl böyle bir şey izafe edebilirsiniz? Bu kadar mı ilim ehlisiniz? Yıllarca insana peşinizden sürüklüyorsunuz. Bu kadar mısınız? İşte kelam ehli, Kelamcılar dediğimizde ne yapıyoruz? Biliyoruz ki kardeşler kelamcılar mantık ve kelam kaide ve yöntemlerini felsefecilerden almışlardır. O yüzden biz Allah dedi ki, Resulullah dedi ki, sahabe dedi ki derken onlar fudala dedi ki, ukala dedi ki, hukema dedi ki derler. İşte hekimler, hakimler, hikmet ehli, akıllı olanlar, fazilet ehli, diğerler böyle dedi derler onlar. Ve kelamcılar da farklı farklı gruplara ayrılır kardeşler. Kelam ilmi içerisine girmiş olanlar, şu ya da bu çeşit girmiş olanlar farklı gruplara ayrılır. Bunlar kimler dedi kardeşler? Saydık. Cehmiye, Mu'tezile, Küllaviye, Eş'ariye ve Maturidiyye. Bunlar kimlerdi? Bunları da Allah nasip ederse bir sonraki dersimizden itibaren Cehmiye'den başlayarak onların düşüncelerini, iman inançtaki ve gerekirse bazı fıkhi meseledeki yaklaşımlarını ortaya koyacağız. Ehli sünnetten farklılaştılar yerleri Allah'ın izli kelemiyle ispat edeceğiz. Allah azze ve celle insanların inşallah itiraf etmiş olduğu hususlarda bizleri hakka iletmiş olduğu kullarından kılsın. Allah azze ve celle sizlerden razı olsun ve ahiru davana enel hamdulillahi <Sessizlik>